İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhaba. Günaydın, merhabalar, herkese merhaba. Günaydın. Hayır. Özdeş ile beraberiz. Evet, hoş geldiniz Özdeş. Teşekkür İçer ederim. Atıra'da tanışmıştık. Evet. Bir an korktum bağlanamayacağız diye. Yani zor oldu. Evet, ulaşamadık. O kadar da çalışmıştım yani. Evet, evet. Elimizde biz o senin yerini anlatacaktık elimizdeki senden gelen şeylere göre ama o kesmezdi tabii. harika olur. Yok ya, çok iyi olur. <gülüyor> Aslında konu bakımından gerçekten de çok verimli bir hafta geçirdik. Bir de geçen hafta sırf Holocaust'a şu odaklanmıştık ya, e, evet. devreden çokça da karikatür oldu. Fakat süre de sınırlı tabii. E, seçim yapmakta bir aile zorlandım bu hafta. Evet, hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Geçen haftanın en önemli ve belki de dikkat çeken konusu tabii ki e, Trump tarafından açıklanan 100 yılın barış planı oldu. Ben şimdi burada planın ne içeriğini ne de muhalef tepkileri falan konuşacak değilim. Bu konuyu zaten siz yeterince, yeterince demeyeyim, yoğun bir şekilde konuştunuz. Eminim konuşmaya da devam edilecek. Bu konuda çizilmiş olan çeşitli karikatürlerin arasından yine İsrailli bir karikatürcü dostum. Mişer Kişkan'ın karikatürünü seçtim. Zira karikatür çok ilginç bir şekilde 40 yıllık zaman dilimini, Bile getiriyor, anlatıyor. Evet, çok ben yani, de çarpıcı buldum evet. gerçek. Çok çarpıcı. Anlatması bana, yorumlaması size e, kalsın. Şimdi karikatür üst üste sunanmış üç kareden oluşuyor. En üstteki karede 1979 yılı, oradan bir yani tane ya görüyoruz. Beyaz evin önünde dönemin Amerika başkanı Jimmy Carter o zaman e, başkan ve sağ tarafında da o dönemin Mısır devlet başkanı Anwar Sadat var. Sol tarafına da İsrail Başbakanı yine o dönemin Menaen Begin almış. İkisinin elleri birbirlerine e, ellerini yani üçünün de elleri birbirlerine kenetlenmiş böyle. Ve bir anlaşma e, imzalanıyor. Hatırlanacağı gibi 79 yılında İsrail ile Mısır adısında e, Jimmy Carter'ın da desteğiyle bir barış anlaşması gerçekleşmişti. Ve bu anlaşmaya antlaşmaya göre de İsrail Sine Yarımadası'nı tümüyle Nısır'a bırakmış. Mısır'da İsrail'in e, yasallığını tanıyan ilk Arap ülkesi olmuştu o dönemde. Evet. Ve bu antlaşmanın sonucu olarak da Begin ve Sedat Nobel Barış Ödülünü de birlikte almışlardı. Hemen o yıl. İki yıl sonra da Enver Sedat maalesef ülkesinde düzenlenen bir suikast sonucunda öldürülmüştü. Evet. Şimdi ikinci kareye geçelim. İkinci karede bu defa e, tarih 14 yıl sonrasını yani 93 yılını gösteriyor. Yine aynı beyaz ev dekorunun önünde bu kez aktörler değişmiş. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu kez Bill Clinton. Solundaki kişi dönemin İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin. Sağında ise Filistin Kurtuluş Örgütü lideri yaser Arafat yer alıyor. Bu ikisi de Clinton'un gözleri önünde. Clinton'un e, önünde el sıkışıyorlar. E, bu el sıkışma sahnesi aslında e, Washington'da geç, gerçekleşiyor ama Oslo-Barış görüşmeleri sonrasında gerçekleşen bir el sıkışma sahnesi bu. E, bu da aynı zamanda İsrail ile Filistin temsilcilerinin resmi olarak ilk direkt yüz yüze görüşmesi olarak tarihe geçen bir sahne. Evet. Bir yıl sonra da Yasar Arafat'la ile Gisak Rabin, bir de galiba Şimon Ferez vardı yanılmıyorsam, Nobel Barış Ödülü'ne hak kazanmışlardı. Ne var ki bu kez de iki yıl sonra suikastle öldürülen İtlak Rabin olmuştu. Ee, evet. yaser Arafat'ın da, e, Ona da nasıl kuş, kuşkulu işte, bir ölüm olduğu evet, konuşuluyor. Bariz. Hastanede evet seyirlenerek öldürüldüğü konuşuluyordu falan filan. Her neyse bu iki de hayatta kimse yani ve Clinton dışında kimse kalmadı. Şimdi karikatürümüzün üçüncü karısına gelecek olursak Yine e, benzer dekorla karşı karşı karşı aynı dekor hatta. E, Beyaz evin önündeyiz. Yıl bu defa 2020. Aktörler yeniden değişmiş. Fakat çok önemli bir fark var değil mi? Bu evet. kez karede artık el sıkışan 3 kişi değil 2 kişi var. Evet. Gerisini tahmin ediyoruz değil mi? Yani solda yüzünde mutlu bir ifadeyle muhatabının elini sıkan başkan Trump. Muhatabı ise... O da mutlu böyle yüzünde güller açmış. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Yurt'un evet. barış anlasmasını kutluyorlar. Bu karede üçüncü bir taraf olmadığına göre bu kez iş dağlama da bağlanmış. Nobel ihtimali var. Suikast ihtimali ise artık hemen hemen yok gibi bir şey. Değil mi? Evet öyle görünüyor. Bir de ilginç bir şey benim dikkatimi çekip küçük bir detay. Evet. Ee, i̇lk e, Clinton'ın e, himayesinde oluşan şeyde Clinton'da elleri üç el, üç kişinin elleri buluşuyor. Evet. İkinci de e, şey, Carter'da. Clinton'da ise iki sadece. İlk. Evet. ikisi Clinton kollarını iki <gülüyor> yana açmıştı. İşte buyurun der gibi bir havası var. Yani. Evet, üçüncüdeyse de zaten artık sadece iki kişinin sıkışıyor. Filistin'in devre e, dışı. E, Filistin'de e, diye bir şey kalmamış. Yani, aslında bu kareye bakarak ABD ile İsrail arasında bir antlaşmanın yürürlüğe girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yüzyılın anlaşması bu. Evet. Aa, ee, doğru da. Doğru. Peki. Peki. Haftanın en çok e, konuşuluk tartışılan, üzerinde çizilen bir diğer konusu da tabii Çin'de ortaya çıkan e, koronavirüsüydü. <gülüyor> e, bu konuda e, gerçekten çok sayıda karikatür çizildi bütün dünyada. Fakat öyle bir karikatür var ki Çin ile Danimarka arasında diplomatik bir krize neden oldu. Karikatüristler Dedik... böyledir işte. E, maalesef, maalesef. Savaş Kimiyle, dans Kimiyle dans ediyorsun? Gene Danimarka. <gülüyor> Gene Danimarka <gülüyor> ve üstelik üstelik bu karikatürün yayınlandığı gazete, Ceylan Post'un aynı gazete Aynı Üllans evet. diye okunuyor galiba <gülüyor> 2000, Evet 2005 yılında e, Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayınlamıştı 10 tane karikatürünü yayınlamıştı ve bütün İslam dünyasının tepkilerini üzerine çekmişti e, ardından da hatta Charlie Hebdo katliamı biliyorsunuz gerçekleşti evet. buna ona mal etmemek gerekiyor tabi ama yine de e, ...sabıklı bir gazete... ...Çinliler gazetenin bu karikatürden dolayı... ...özür dilemelerini istedi... ...gazetenin editörü... ...kesinlikle söz konusu olamayacağını bir özür. ...ancak bu konuda bir daha... ...karikatür yayınlamayacaklarını da bildirdi... <gülüyor> ...şimdi karikatürü... boş Bojesen... ...doğru telaffuz ediyor mu bilmiyorum, bilmiyorum ama... ...Bojesen e, galiba... Bo Bojesen. ...Bojesen evet... E, ...diye bir e, sanatçı yapmış... ...bir ilustrasyon aslında... Çok da basit bir karikatür. O Çin halk cumhuriyetinin kırmızı zeminli bayrağı aynen çizilmiş. Sadece bayraktaki o kırmızı bayraktaki biri büyük dört tane küçük e, yıldız var ya sarı yıldızlar. Evet. E, onlar e, işte onların yerine beş tane temsili koronavirüsü virüsü e, çizimi yerleştirilmiş. Evet. Biri yani, biri şimdi derdi küçük. Evet, o onların da e, tabi bir şey ifade ediyor. Mesela büyük yıldız e, Çin Komünist Partisini e, temsil ediyor, simgeliyor. Dört küçük yıldız ise Çin halkını temsil ediyor. Yani e, bu yıldız simgelerinin birbirine benzetilmesi Çinlileri Çin hükümetini, Çin e, bayağı baya röncide etmiş. Evet. Şimdi tabi e, karikatürcülerin en hoş tarafı, biraz önce dedin ya, e, onlarla uğraşmamak gerekiyor. Çünkü tepkiye de zekayla karşılık verebiliyorlar. Ee, Çin hükümetinin bu biraz da aşırı e, tepkisi karşısında hemen bir dayanışma başladı. Ve e, karikatürcüler kalemlerine sivrittiler. E, bolca karikatür çizdiler bu konuda. Ben Fransız Karikatürcüler Birliği, e, Frans Cartoons var, o oluşumun başkanı. Pierre e, Balué'in bir karikatürünü aldım. E, o da Bojensen'e. Ve gazetesi Yilan Postına ithaf etmiş bu karikatürünü. İki karelik bir karikatür bu. İlk karede e, kırmızı bir pankartın veya bir paravan mıdır? Paravan galiba. Onun önünde e, şiddetle çak, e, hapşıran bir Çinli e, vatandaş görüyoruz. Şimdi hapşırmanın şiddetinden adam cihazın yüzündeki koruma maskesi de fırlamış gitmiş. E, maalesef ağzından çıkan o... E, Tükürükten yani mukus diyelim. Mukus evet. önündeki kırmızı panele doğru saçılmış. Fakat adamın şu talihsizliğine bakın ki ağzından çıkan o e, Vukus e, o kırmızı panelin sol üst köşesine yapışıyor. Tam da bayrakta olduğu gibi yıldızların yerine, yerli yerine oturuyor böyle. Ve tabii ikinci karede adamcağızın iki polis tarafından sürüklenerek götürüldüğünü görüyoruz evet. muhtemelen karantinaya alınmadan önce başka bir işlemden geçirilecek herhalde. Evet. Evet. Şimdi e, korona virüsünün yanı sıra e, ülkemizde de en çok konuşulan konu geçen hafta hala deprem verecek depremi. E, ve o konu bağlamında tabii Kıdılay'a yapılan bağışların en sağ vaktine gitmesi, ne bileyim İstanbul Belediye İmam İmamoğlu'nun ailesiyle yaptığı işte Palamdöken Kayak tafili, üç günlük falan filan. Bunlar hep karikatürcülerimize bolca malzeme oldu. Ben onlarca karikatür arasında bir seçki yapmakta zorlandım ama sonunda tek bir konuya. Yani asıl meseleye odaklanmanın daha doğru olacağını düşündüm. Bu nedenle ilk karikatürü bu konudaki depremin hemen sonrasında Erdoğan Karayel adlı adındaki kişilerimizin sosyal medyada paylaştığı karikatüre ee, karikatürü anlatmak istiyorum. Şimdi karikatürde gece vakti depremden dolayı yıkılmış olan bir binanın enkazını görüyoruz. Ee, taş üstünde taş kalmamış. Ee, tamamen gitmiş. Enkazın çevresinde de kimseler yok. O arabanın içinden dışarı göğe doğru bir konuşma balonu çıkıyor. Daha doğrusu bana kalırsa böyle bir çığlık yankılanıyor evet. dışarıya doğru. ...hey orada insan var mı? Yani... ...acıklı... Yorum <gülüyor> evet, yorumla, yor, gayet net. ...yorumlanamayacak kadar net yani. Evet, evet. Ee, bu konudaki ikinci karikatür de bol ödüllü bir çizerden... ...Nicabi Demirci'den e, geliyor. Bu karikatürde de bir enkaz var... ...ama bu biraz farklı... E, ...mecaz yüklenmiş buna. E, bu enkaz... E, çatlamış e, o beton sütunları vardır... Ee, hani hep görürüz böyle şey, şey, filizleri de çıkar üstünden falan inşaatlarda. Ee, bu e, bunlar birbirlerinin üzerinde yığılmışlar, çatlamış da hepsi. Aralarında ise onların arasından bazı kentlerimizin tabelaları e, sıkışmış, onları e, görüyoruz. İşte Düzce var, Elazığ var, İstanbul var. E, bütün bu çatlak beton yığının tepesinde de bir adam. Betonlardan bir tanesini, sütunlardan bir tanesini kendisine kürsü yapmış. Bir de mikrofon almış önüne. Konuşuyor, anlatıyor, daha anlatıyor. Ne mi anlatıyor? Ne anlatıyor? Onu da eliyle eee sağ elinde tuttuğu e, konuşmam etmek kağıdındaki başlıktan görebiliyoruz. Kanab İstanbul'u anlatıyor eden. Evet, Kanal İstanbul anlatıyor. Evet. E, bu karı, bu karikatürün de fazla yoruma ihtiyacı yok. İhtiyacı yok, olabilir. evet. Her şeyi anlatıyor. Üçüncü karikatür ikisinden oldukça farklı çünkü bir hayli fantastik. Tam bir gerçek Gerçeküstü denir değil mi buna? Evet. Ercan yol çizdi bu karikatürü. Karikatürde korkuyla kaçan beş kişilik bir köylü ailesi görüyoruz. Anne baba, iki çocuk ve kucaktaki bir bebek. Baba her iki eliyle çocukları kavramış. Anne bebeği kucaklamış. Can abiyle koşuyorlar, korkuyla koşuyorlar. Koşarken de yukarı göğe doğru bak bakmadan edemiyorlar. Çünkü gökten aşağıya doğru dolu değil ama ne yağıyor? Şey bina sana. Bina sana. Evet, fantastik bir karikatür ya bu. Gerçeküstü bir karikatür. Fakat evet. bir yandan da o kadar gerçeği barındırıyor ki kendi içerisinde. Zaten Erdoğan Atiyo da karikatürün altına yazmış: Deprem öldürmez, bina öldürür. Diye. <gülüyor> evet. Evet, konu bu. Ee, ben e, son olarak. Hani çoktandır değinmediğimiz siz bağlanırken duyuyordum. İçittim e, birazını. Evet, biraz Tekrit önce konuşuyorduk. Evet, evet. Sö söz ediyordunuz. Çoktan değinmiyorduk. Çünkü bu konu artık iyice kabak tadı vermişti. E, karikatürcülerin de ilgisini e, yitirdikleri bir konuydu. Her neyse sonunda beklenen oldu. Ve Cuma günü yani 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle İngiltere artık resmen Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmış bulundu. E, ben bu konuyu ee, çok güzel yansıtan bir karikatürcü. Üstelik de Lüksenburg'da olduğu için daha bir e, manidar buldum. Daha bir anlamlı buldum. Jakte imzasıyla çiziyor. Jakte'den. E, Upupan diye Belçika'da yayınlanan bir vizah dergisinde e, çiziyor. Şimdi karikatürde Boris Johnson'u görüyoruz. İşte lacivertlerini çekmiş. Elindeki kocaman bir makasla bir açılış döneminde. Ee, keseceği ise kırmızı bir kurya değil ama kalınca bir ip hatta halata halat, evet. Evet, halat. halatın bir tarafında bileşik krallığın e, bayrağı asılı diğer tarafında ise Avrupa Birliği'nin bayrağı ee, karikatın üzerindeki başlığı da okuyalım 31 Ocak Boris Johnson Brexit'in açılışını yapıyor şimdi Johnson halatı kestiği şüphesiz bayraklar ne olacak yere düşecekler tabi ee, bu onların sorunu evet. Bizim değil. bize sadece hayırlı olsun demiş. Evet aynen öyle. Peki <gülüyor> bitiriyoruz Direkt, herhalde. Ee, o... Günün karikatürü olarak neyi seçiyoruz? Ee, bilemedim. Benim e, adayım e, şey e, Bo Boese'nin İllans Posten'deki Çin bayrağı. Çin bayrağı. Direktronu mu koyalım? Evet. Ben öyle diyorum Özdenç'e katılıyorum mu? Ben benim de uyum o. <gülüyor> o zaman e, sen de bize katılıyorsundur herhalde. Tabii katılıyor bir mecburen evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Peki, i̇yi haftalar, iyi yayınlar Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri.